Devam ediyoruz yayınımıza Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı. Şimdi bu hafta sonu başlayıp bu hafta sonunda bitecek olan Değiş Tokuş sergisi Güray Özkay'la konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Teşekkürler. Evet, geleneksel Değiş Tokuş sergisi diyebiliriz Galiba Güray. Geçen sene bir aksama oldu mu? Her şey birbirine girdi. O yüzden... Ya evet. Ettim. Düzensiz geleneksel değişiklik <gülüyor> sergi diye bir şeye dönüştü maalesef. Üçüncüsü bu sene değil Üçüncü mi? Üçüncü sergiyi düzenliyoruz. 2011 ve 2013'te iki tane sergi düzenledik. Aslında iki senede bir düzenlemek gibi bir niyetimiz vardı. Hı hı. 2015 sonbaharındaki sergi elimizde olmayan bir iki sebepten dolayı maalesef ilkbahara ertelenmek zorunda kaldı. Hı hı. Ve böyle... 3 senelik bir ara vermişiz gibi bir şey oluştu ama biz aslında ara vermedik. Çalışmalarımız ve tam gaz devam ediyordu. Evet. Bundan sonra umuyorum ki o düzeni hiç bozmadan devam edebileceğiz ama. Evet, çalışmalar derken 3 senede hakikaten değişti. Kuş rafa mı kaldırıldı yoksa nasıl kontaklarla mı sürdü? E, bağlantılar nasıl devam etti? Evet. Ne işe yaradı ya da ne bileyim senin için. E, şöyle söyleyeyim. Aslında 2015 sonbaharında organize olduğumuz için e, son bir yıldır aktif bir şekilde bu açılmak evet. üzere olan sergi üzerine çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, sadece ertelenmesi kesinleştiği andan itibaren ufak bir ara verdik. Daha sonra yine hızlı bir şekilde devam etti. Hı -hı. Ee, bizim organizasyonumuzun en fazla vakit alan kısmı e, sanatçıların belirlenmesi, o sanatçılarla olan iletişim evet. eserlerin belirlenmesi, onların bilgilerinin toplanması e, bunu alıyor. Onun dışında tabii ki mekanın ayarlanması, bütün iletişimin işte PR ajanslarının e, bir takım e, ilanların vesairelerin görsel tasarımlarının yapılması onlar da ikinci görevlerimiz ama. O konuda bayağı iyisiniz. Aylar öncesinden bize geldi hatta kuşun bilgisi. Biz böyle bir panikle nereye alacağız bakarken Nisan Nizhan <gülüyor> Bu <gülüyor> <Evet, O> konuda <gülüyor> tebrik ederiz. Bu arada bir en başta söyleyelim Gül Özkay'la şimdi Değiş Tokuş'u konuşuyoruz. Hatırlamayanlar için para geçmeyen sergi olduğunu söylemek lazım. Bunun üzerine <gülüyor> illaki geri döneceğiz. Adı üstünde Değiş Tokuş'la aslında... Sanat izleyicisinin ya da sanat meraklısının e, sanata yakınlığının sanat işine e, ve sanatçıya yaklaşabileceği bir format getirmiş Hı -hı. olduğunuz bir üstünden geçelim mi nedir diye onu atladık galiba. Tabii e, para geçmeyen sanat mezatı diye bir sloganı var Değiştokuş serginin e, amacı senin biraz söylediğin gibi aslında sanata, sanat meraklısından ziyade ilk defa sanata yaklaşacak e, hafif çekimsel Hı -hı. sanat e, meraklısıyla sanatı Hı -hı. ve sanatçıyı e, buluşturacak bir tanışıklık projesi. Hı hı. Aslında tanışıklık oluşturma projesi tokuş Sergi. Ee, bir sanat eserine sahip olma eyleminde insanları en tedirgin eden şey kaçınılmaz olarak para. Ee, evet. Biz de diyoruz ki senede sadece üç günlüğüne de olsa bu denklemden parayı bir çıkartalım. Hı. Ve diyelim ki buyurun size 45 tane eser, 45 tane çok başarılı sanatçıdan. Bunlardan birine sahip olmak istiyorsanız siz değerlendirin bu eser ne eder? Ne verebilirsiniz, hı hı. para harç, her şeyi teklif edebilirsiniz ee, ve insanlara birçoğuna ilk defa e, sanat eseri sahip olma e, imkanını sunuyoruz. İmkanı verildi. Evet. Aynen öyle. Şimdi web sitesinde var galiba tüm veriler. Neye ne değer tırnak içinde biçilmiş. Aynen ee, öyle. neler olduğu geçen iki sergide mesela? Evet. Değiştokuşsergi.org geçen ay e, açtık. Eski sergilerimizin tam kataloğu şu anda orada var. Hı hı. E, gelecek sergide hemen sergi biter bitmez orada yerini alacak. Hı hı. Orada e, girip bakarsa e, ziyaretçiler e, hem eserleri hem de ne karşılığında değiştokuş edildiğini görebilirler. E, çok geniş bir ziyaretçi yelpazemiz var. 5 ee, yaşında çocuklardan e, üniversite öğrencilerine, daha orta yaşlı profesyonellere ve e, ileri yaşlı insanlar kadar Hı -hı. ve her kesimden insanlar var. E, dolayısıyla gelen tekliflerin yelpazesi de çok geniş. geniş. Çizgi roman koleksiyonlarından, işte bonibon kapağı koleksiyonlarına, işte İspanya'da bir Dağ evinde bir hafta konaklama artı uçak biletinden profesyonellerin verdiği hizmet tekliflerine işte e, doktorlardan avukatlardan yayıncılardan gelen hizmet tekliflerine kadar Hı -hı. müthiş bir yelpaze var. Ve işin en güzeli e, bu sanat mezatının altını özellikle çiziyoruz bir nevi açık arttırma dönüyordu Çünkü insanlar tekliflerini postitlere yazıyorlar eserin yanına yapıştırıyorlar e, çok çeşitli teklifler var hangisi hangisinden daha iyi bunu sadece sanatçı tayin edebiliyor. Evet. Yani elde örülmüş atkı mı yoksa hı. o İspanya'da de bir hafta konaklamamı mı sanatçıya hangisini hitap yani biz ziyaretçiler veya evet. e, gözlemciler olarak bilemiyoruz. Evet ve üç gün var tüm bunların yapılması için değil mi? O da bir nevi kamçılıyordur hareketini diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Ee, 15 Nisan Cuma akşamı hı hı. saat 7'de açacağız sergiyi ve Pazar akşamı saat 8'de kapanacak. Evet. Peki bütün bu şeyler yani verilen teklifler yerine ulaştı mı? Onları takip etme imkanınız olabildi mi sonrasında? Nesne tekliflerini birebir biz gözetiyoruz. Hı hı. Sergiden bir sonraki cumartesi sergi mekanında ziyaretçilerden taahhüt ettikleri teklifleri getirip bize teslim etmelerini ve eserleri teslim almalarını istiyoruz. Biz aracı oluyoruz o değişiklik işlemine. Hizmet tekliflerinde... Biz sanatçıya soruyoruz eseri şimdiden vermemizi ister misiniz? Yoksa hizmet tamamlandığında siz vermek mi istersiniz diye. E, hepsinin de daha sonradan kontrollerini hı hı. yapıyoruz. E, çok çok büyük ölçüde o tavet edilen değiştik hepsi <gülüyor> tamamlandı diyebilirim. Ayrıca çok mutluyuz. Sergiye çıkarttığımız eserlerin de e, tamamına yakını el değiştiriyor. Çok az el değiştirmeyen eser oluyor. Yani. Ha, çok güzel. Evet. Peki e, sanat alıcıları e, yani aslında ilk kez bir sanat eseri alacak olan da ilk hedef kitleniz ama e, sanat eseri hali hazırda zaten satın alan insanlar da geldiler mi o sergiye? Geldiler. Onların yani. da ilgisini çekti mi? Herkesin ilgisini çekti yani ilgiye biz de çok şaşırıyoruz onu itiraf etmemiz lazım yani. Neden? Her şeyden önce çok amatör bir ruhla başladık biz bu sergiye 2011'de yani yurt dışında örnekleri vardı zaten Türkiye'de hiç yapılmadığını biliyoruz e niye olmasın biz yaparız belki dedik mesleklerimiz itibariyle çok fazla sanatçı arkadaşımız var ki birinci sergideki sanatçıların %75-80'i belki bizim sanatçı arkadaşlarımızdan oluşuyordu <gülüyor> Ve tam olarak ne beklememiz gerektiğini de bilmiyorduk 2011'de ve açılış gecesi böyle 600-700 insanı o mekanın içinde görünce evet. e, galiba çok doğru bir yerden girdik ve çok e, arzu edilen bir şey yapmışız dedik. İkinci sergide o ziyaretçi sayısı ve teklif sayısı daha da yükseldi. Şimdi bu hafta sonunun ne kadar artacağını biz de çok merakla bekliyoruz. Evet, İkisinde de bulundum hakikaten tabiri caizse tabiri curcuna halinde evet. geçiyor. Bu arada evet. bu işin en güzel kısmı şimdi düşünüyorum da herkesin katılabildiği bir oyun aslına bakarsınız. Aynen. Genel olarak güncel sanatta hep bir mesafelenme var izlerken de, bizleyici izleyici konumunda kalmak. Evet. Burada hani teklifiniz... Kabul edilsin ya da edilmesin ya da edene kadar geçen o süre, bu aslında her izleyicinin, oraya gelen herkesin ya da bir biçimde haberdar olmuş herkesin içerisinde olduğu bir nasıl diyeyim fikir alışverişi gibi bir şeyde dönüşüyor aslında sergi kendisi. Aynen öyle. Ezgi Arıduru ile bir söyleşi yaptık geçenlerde bir dergide yayınlanan. Orada Ezgi'nin söylediği çok güzel bir şey var, çok hoşumuza gidiyor. Şimdi bizim sergimizin bir bir sürü çağdaş sanat sergisinin aksine Hı -hı. bir toparlayıcı çerçevesi yok. Ee, ne bir teması var, ne sanatçı profiline göre, ne sanat dalına veya tekniğine göre e, bir çerçevesi olmadığı için aslında bizim oraya koyduğumuz eserler 45 tane eserden oluşan bir seçki hı hı. oluşturuyor. Ne zaman ki hepsinin yanına o sarı postitler asılmaya başlıyor o zaman... Sergiye dönüşüyor. Evet. İşte ziyaretçi doğru. açısından senin dediğin o oyuna dönme bir evet. karşılıklı ilişkiye dönüşme meselesi bizim için çok kıymetli. Kalabalığı böyle açıklayabiliyorum ben. Evet. E, po Post-it'in <gülüyor> çok ironik bir anlamı var yani bana kalırsa oraya bir insanın <gülüyor> ne teseline de? kırmızı nokta yerine hani fixtir ya. Kırmızı nokta yerine post-it asıyorsun ve üzerine bir şey yazmış oluyorsun bence. Eğlenceli. Yani bir güzelliği de yine bir sürü e, sergi tecrübesinin aksine. ...ziyaretçilerin eserlerin önünde geçirdiği süre dramatik bir şekilde daha yüksek. Kesinlikle. Normalde özel açılışlarda yani hepimiz şahit oluyoruz. Her esere birkaç saniye baktığımız hızlı bir tur atılır, birileriyle merhabalışır. Daha çok bir sosyalleşme etkinliğidir açılışlar. Bizde o sosyalleşme boyutunun yanında her eserin önünde dakikalar geçiriliyor... Birebir eserle ilişki olmasa da en azından etrafındaki postitleri okuyarak, her seferinde <gülüyor> o eserin üzerinden bir daha göz geçirerek evet. gelen ziyaretçilerin ortalama bir, bir buçuk saat sergi mekanında kaldığını gözlemliyoruz ki bir sürü sanatçımıza da çok ilginç gelen şey bu. Evet. İnsanların orada eser karşısında ne kadar uzun vakit geçirdiği. Evet. Hiç post çalan oldu mu? Yani bu teklif çok iyi deyip böyle... <gülüyor> oluyor, oluyor. Ee, Benimkini bunun... <gülüyor> geçti, kesin geçti. <gülüyor> evet, diyorum ya aslında o açık arttırmayı tayin edebilecek kişi sanatçı olmasına rağmen... ...insanlar bu teklif benimkinden daha iyiymiş deyip müdahale etmeye kalkabiliyorlar. Ee, bu, buna tedbir aldığımızı söyleyebilirim. Evet. Yani sergi görevlilerimiz var. Zaten sürekli olarak bir envanter Hı -hı. E, tutuyoruz. Binlerce teklif geliyor çünkü. E, bu sene de yine sergi görevlileri olacak... Hem postitlerin sapasağlamı orada durduğundan emin olmak için evet. hem de envanter tutmak için. Güre Oskar'la beraberiz. Değişli Kuş Sergi bu hafta sonu. Bu hafta sonu bir de etkinlik var. Yani sergi cuma açılıyor evet ama işlerin hepsini cuma göremiyorsunuz galiba. Evet bu seneye özel farklı bir şey deniyoruz. 45 sanatçımızın 43 tanesinin işlerini gelenler cuma akşamı görebilecekler. 2 iş cumartesi günü. Sergi mekanında üretilecek. Bunlardan bir tanesi cins mahlasıyla iş yapan grafiti sanatçısının 2 metreye 3 metre tuvallerden oluşan bir duvara sprey ile bir grafiti çalışması yapacak. Bir de Sidar Bakşi isimli dövme sanatçısı suni deri üzerine dövme tabancasıyla bir illüstrasyon yapıyor olacak. İkisi de saat 1'de başlayacaklar cumartesi günü. Hem iki sanatçıyı çalışırken izleme şansı bulacak ziyaretçiler hem de o işlere de teklif verebilecekler. Ayrıca heyecanla. Evet, evet. Cinsin işine nasıl teklif vereceğiz? Duvarı mı alacağız? Nasıl olacak? Bir metreye bir metre altı tane Her tuvalden. Küçük ıı, duvarlar olacak. Oluşacak. İsteyen parça parça asacak. isteyen <gülüyor> o kadar büyük duvarı olan varsa onları birleştirip iki metreye üç metre halinde de kullanabilir. Evet. Cinse bağlı tabii bir yandan da. Onda... Tabii belki de altı farklı kişiye verir parça parça bilmiyoruz. Evet. belki de vermeyecek. <gülüyor> Bu arada ada sanatta olduğunu söyleyelim sergiden yine. Evet. E, üç, üçüncü kere Ada Sanat'ta. E, bu sene dört destekçiyle gerçekleştiriyoruz e, sergiyi. Ana destekçimiz ofix.com. E, Ada Sanat üçüncü kez sergiyi destekliyor. Bize mekanlarını açarak Mehmet Güreli ve Buket Güreli. Hı hı. E, ayrıca Açık Radyo ve her, zaman. e, her zamanki gibi e, <gülüyor> arkamızda ve Work Attack bu sene yine ilk defa desteklenen tasarım destekçisi e, yer alıyor. Her türlü görsel iletişim tasarımını gerçekleştirdiler. Evet. Peki şeyi soracaktım böyle hani gittikçe aslında çok fazla insanın ilgi gösterdiği bir sergi haline de gelmiş gelmişiyor bu yıllar içinde. Sanatçı sayısını artırmayı düşünmediniz mi? Ya da ilk, ilk yıllardan farklı mı sanatçı sayısı? Ee, aslında şimdi bakarsak istatistik olarak bir artış gözüküyor. Ee, hmm. Birinci sergide 34, ikinci sergide 40 sanatçı vardı. Ee, bu sene de 40'tı hedefimiz ee, ama... Önümüzde öyle bir liste oluştu ki e, hayır diyemedik ve 45'de e, durdurabildik kendimizi. E, arttırmak istemiyoruz. Bizim için Değiş Tokuş Sergi'de önemli olan serginin bir sürekliliğini sağlamak, iki e, serginin işleyiş anlamında kalitesini her sene biraz daha artıralım biraz daha iyi bir açılış görsel iletişim tasarımının her sene biraz daha iyi yapılması biraz daha iyi duyurulması anlamında hı hı. her sene biraz daha kaliteli bir etkinlik olsun ama işte iki ay sürsün 200 sanatçı ile yapalım gibi arzularımız yok bunun tam tadında bir oran olduğunu düşünüyoruz yaklaşık 40 sanatçı üç gün heyecanını hiç kaybetmeden herkesin her eserle optimum ilişkiyi kurabildiği yani sanki altın oran buymuş gibi geliyor bize. Hı hı. <gülüyor> Evet, 15, 16 ve 17 Nisan yani bu önümüzdeki hafta sonu bir kez de hatırlatmak gerekirse değiş dokuş sergi. Benim aklıma gelen soru bu bayi açıldığında değiş dokuş, bir de Gürel ile bir mesai ortaklığımız da oldu yıllarca açık radyo programcısı sesini hatırlayanlar ismi bilenler zaten vardır. Üstelik müzisyen mimar olmanın yanı sıra sorucam neden bulaştığın değiş dokuş sergi? Çünkü Niye elinizi bu taşın altına soktunuz? Bir de bir ekip aslında tek de değilsin. Ee, Belki anabiliriz isimleri. Evet, Selim Feyzoğlu, Sibel Özdoğan ve ben birlikte organize ediyoruz bu sergiyi. Üçümüzün bir arada olduğu bir yandan sohbet edip bir yandan bir şeyler içtiğimiz bir akşam... ...Selin Avrupa'daki bu değiş işte tokuş tabanlı sergilerle ilgili tecrübelerini anlatıyordu. Hı hı. Fikir o kadar heyecan verici ki... Aslında kaba tabirle gaza geldik. Böyle böyle bir şeyi yapmak zorundayız ee, ve yani bir bütün olay bir yarım saat içinde toparlandı bitti diyebilirim. Hatta o kadar heyecanlandık ki hemen önümüzdeki ay yapalım diye ayrıldığımız mekandan ne zaman hepimizin biraz aklı başına geldi? Bir dakika değil. Yaklaşık 6 7 aya ihtiyacımız var. Çok ciddi bir çalışma e, gerekiyordu. ki o toplantından yanlış hatırlamıyorsam 6 ay sonraydı ilk sergiyi açmayı başardık. Eee İlk bahsettiğimiz sanatçılardan çok iyi tepki geldi. E, mekan ararken Ada Sanat'a gittik. E, Buket Güreli ve Mehmet Güreli ile konuştuk. Çok saygı duyduğumuz isimler bunlar. Onlardan gelen tepki bizi daha da heyecanlandırdı. Onların desteğini arkamıza aldığımız zaman. E, ve birinci sergi o kadar başarılı geçti ki e, devam etmeden duramazdık artık. Yani. Peki şimdi üçüncü yapıyorken bunu iyi ki yapmış, yapmışız ve yapıyoruz kesinlikle diyorsunuz. Niye? Kesinlikle. E, çünkü ilgi çok büyük. Daha önce böyle bir şeyi organize etmemiş bir sergi organize etmemiş üç kişi olarak üç tane sergi düzenleyip burada sergilediğiniz işte şimdiye kadar 74 eser sergiledik 2000'den fazla teklif topladık yani bu sayılar karşısında kayıtsız evet. kalmak mümkün değil o ilgi sürdüğü sürece biz aynı heyecanla yapmaya devam ederiz. Umarız daim olur, bir aksilik olmaz, her şey yolunda gider. Evet, o teklifleri saklıyor musunuz? Tabii ki. Tabii, tabii ki Her belki... sanatçı için, her eser için bir zarf içinde kilitli bir dolapta duruyorlar. Evet. İlerleyen zamanlarda belki o da bir şeye dönüş, belki onları da görürüz. Neden olmasın? Evet. Açıklarla aslında niye olmasın? Evet üç günlük bir olay olacak yani aslında, üç gün süren bir e, sergi etkinliği bu. Onu söyleyelim. Evet herkesin katılabileceği. Aynen aynen. Cuma akşamından Cuma itibaren, akşam. pazar akşamına kadar herkesi bekliyoruz. Var mı eksik bıraktığımız güreş ee, bir konu ya da atladığımız? Ya belki insanlara ne kadar çeşitli işlerle karşılaşacaklarını e, söylemekte evet. e, fayda var. E, dediğim gibi belli bir sanat dalına, e, sanat kısıtlı bir sergi değil bu. Kaç tuval e, var mesela? E, şu anda kesin rakamlar önümde değil ama bu 45 iş arasında... E, Resim, fotoğraf, ilüstrasyon, e, seramik, heykel, e, grafiti ve e, yine dövmeyi de illüstrasyon kategorisine sokacağım. Ama yani bunların <gülüyor> dahil olduğu çok e, geniş bir seçki. E, her sanatçı bir eserle katılacak. O yüzden bu 45 sanatçıdan 45 tane çok farklı eser görecek ziyaretçiler. Evet, baş döndükçü olacak muhtemelen. Bazen sürprizler de oluyor bu arada etkinliğin içinde. Bu sene olur mu? Ayrıca Çalış gününde onu... Bilmiyorum tabii. Bakalım Cuma akşam görürüz. Peki. Ada Sanat'ta o zaman görüşmek üzere Cuma ya da Cumartesi ya da Pazar günü. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim.